Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz Modern Sabahlar <gülüyor> Yepyeni bir haftanın başında sizler birlikteyiz sevgili Ama öyle bir haftanın başındayız ki Sizlerle miyiz, hayal dünyasında mıyız Neredeyiz bilmiyoruz çünkü Bambaşka iklimlerden Geçerek karşınıza çıktık O cuma günü sıcak ve puslu Havadan sonra bugün pırıl pırıl ve buz gibi Bir hava, dün bir kar yağışı Kar yağışı da yani nasıl bir kar yağ? Ben böyle bir kar yağışı yıllardır Karasal iklimde yaşayan bir adamım. Yağıyorum, yağıyorum ama varlığımı hissetmiyorsunuz. Bakın görüyorsunuz beni ama yok oluyorum bir anda gibi bir kar yağışıyla dört mevsimi bir arada yaşatıyor. Bu arada kış lastiği almayıp, dört mevsim lastik alanlar ne kadar şanslı. Pek çok böyle. konuyu tek birkaç cümlede <gülüyor> e, özetledin. Çünkü bugün fare yok ya, bay fahir oyuncu benim yapmam gerektiği. Şöyle, şimdi. ben de sana şöyle destek vereyim. Adeta hava durumu e, kızgın kumlardan senin sulara atlanmış gibi diyerek e, 15 sene önceki e, yalan <gülüyor> adamı canlandırayım. E, günaydın diyeyim ve gerçekten e, Salı günü baharın geldiğini de muştuluyum. Yarın bahar mı geliyor? daha yarın mı Salı? Yani, doğru. Şöyle ben görmedim, ben baktığımda da havalar manyak manyak bu hafta boyunca devam edecek. Hafta içinde güneş hep tepemizde, pırıl pırıl bir gökyüzü. Hafta sonu esnafın yüzünün güleceği dakikalarda da yağmurun geldiğini gördüm bak. <gülüyor> yok yok, ee, tatlı tatlı olmak kaydıyla hafta sonuna kadar sıcaklık yükselecekmiş. Bir derece bir derece yükselmeyle biz insan olmayız. Bir derece değil canım, tatlı dediğim yani... Amacına ulaşan bir tatlılıktan bahsediyorum. Öyle mi? Yani tabii 3 derece, 2 derece, kimi, kimi zaman 4 derece. 4 derecelere falan hava sıcaklığı yükselişi. Oktay, oynak dereceler kuramı diyebilir miyiz bunu? Oynak dereceler kuramı kısık ses tarafından bildirildi diyebilirsin. <gülüyor> Yalnız bu havalara güvenen Oktay Demirci'nin sonu. Bir mahcubiyetle bugün dinleyicilerin karşısına çıktı. Ee, öncelikle programı hemen başında çalan telefonlardan özür... Ee, bu Allah'tan sesimden, şifa diliyorum. <gülüyor> bu sesimden rahatsız olanlardan af diliyorum ee, sevgili dinleyiciler. Bir hastacıklı durum söz konusu. Evet. Geçmeyen hastacık diye geçer. Sen niye hastacıklı oluyorsun ben onu anlamıyorum ya. zım böyle bir adamsın. Şimdi abi. Sağlıklı yaşam konusunda hepimize alıştı. örneksin. Bünye alıştı. Bünye İrlanda havasına hemen alıştı. Doğru. Ben alıştı. çarpıldım birden. Ne oldu buraya geldim. Buraya gelince ne oldu? Alt üst oldu bünye ne oldu? her taraf virüs, kebap virüs, her gece teknelerde her gece, bot yaptırayım birden sanki, şey olun. Sanki burada geçireceğim zaman sınırlı aman her şeyin tadına bakayım her şeyi şey yapayım. Buraya geldikten sonra tabi abanınca ne oldu? Vücut abandone oldu değil mi? <gülüyor> Abanmanın doğal sonucu doğa abandone. Solucu. E bir de ortalıkta hava sıcaklığı yüksek olduğu için ortalık virüs kaynıyor biliyorsun. Tabi. Ondan sonra oktaylanmış virüsü ondan, kesecek bu olur. soğuklar Heh. Öyle bir kendimizi aldatalım mı? Benim Virüsler umudumu... ölecek ve havalar ısındığında virüs free bir ortamda rahat rahat yaşayacağız. Doyasıya yaşayacağız. Benim o. vücutlardaki virüslere bir şey yapamıyoruz diye bir açıklama bekliyorum ben bir yerlerden. Ama havada ortalıkta gezen virüslere kesin çözüm soğuk diyerek. Bugün gerçi soğuk ya. Bugün yani buz gibi canım. Dışarısı da soğuk. Yani öyle hiç evin içinden bakıp da Aa, dışarıda güneş varmış diye aldanma olması sevgili olmasın bizler. işte en korkunç terifo Cuma günü de ama hava kapalı diye kalın kalın çıkanlar daha hasta oldular evet. Tam sinsi çakal önümüzdeki hafta çakal avası çakal avası çakakan önümüzdeki hafta resmi temaslarda bulunmak üzere Fahri Öğünç bir Roma ziyaretinde bulunacak biliyorsunuz hı hı. geçen hafta Papa seçimleri oldu. Evet. Ee, Papasız yeni... Roma'ya gitmem diye de bir açıklaması vardı hatırlarsan. Evet. O, onu demişti de pek çok açıklama. Ben onu çok şey yapmamışım yazmamışım kafaya. Ee, Papa ile ve bazı kardinallerle görüşeceğim diyerek e, ben önümüzdeki hafta gidiyorum demişti Fahir. Ama bu ziyarette erken mi başladı yoksa hazırlıklarını mı yapıyor şu anda? orasını tam bilemiyorum ben. Herhalde 5. veya 6. defa bir İtalyanca kursuna başlayıp bırakacak 2-3 gün hızlandırılmış. Hep şu işlerini son güne bırakıyor Fahir. <gülüyor> yani son 3 günde İtalyanca mı öğrenilir ya? Şeyi öğrenecekmiş sadece zarardan kar demeyi bir de Geri geliyor bir gece daha de acıyoruz demeyi öğrenecekmiş İtalyanca. Zaten bu ikisini öğrenirse İtalya'da işi çok kolay olur. Zaten Türkçe'de kullandığının neredeyse üçte birini falan İtalyanca söylemiş. Zaten onu söylüyorum. Yani bir insanın İtalya'da işi çok kolay olmaz. Fahir'in işi çok kolay olur tabii İtalya'da. <gülüyor> Yoksa senin benim işime yaramaz yani. Ha, kullanamıyorum. O yüzden e, dil kursuna başladı. Akşam kursuna gidiyor. Çünkü iş akşam olduğu için gündüz akşam okuluna gidiyor. Bugün aramızda yok. Yarın kurs temaslarını kendisinden öğreniriz. Buyurun efendim nasıl bir dünya nasıl bir gün? Nasıl bir dünya? Real Madrid biliyorsun. Çıktı, çıktı. saraya. O yüzden bize de bir gündem lazımmış. Erken final diyorum. 3 gündür Real Madrid konuşuluyor. Onu konuşmayalım. Onu konuşmayalım ama... ya ben bu lafı edecek... Kıvama geldim herhalde Tamam sen et abi ben o lafın ha, hakkını vereyim Sen sana. sor ne diyorsun ne? Sevgi dinleyiciler az sonra futbol muhabbetimiz bitecek. Biz şu soruyu sorayım. <gülüyor> kısa, kısa sürecek. <gülüyor> kısa sürecek. Ne olur şey yapmayın bir sabredin. Şu soruyu sorayım başka bir konuya geçtim. Ee, ne diyorsun Ege Real Madrid? Erken final diyorum. <gülüyor> Çok iyi söyledi Şu anda radyomuzun altında böyle geniş bir şekilde erken final yazıyor. yazıyor <gülüyor> şu anda. Yazıyor böyle alt biz konuşurken altta yazıyor sevgili dinleyen. Çok iyi söyledin onu ya. Resmen yani hepimizin ağzı açık kaldı. Kaçtaymış? Burnumdan maç? nefes alamaz konuma geldim şu anda. Maç kaçtaymış? Olduğundan <gülüyor> biraz öğlen vakti falan olsa. Maç, maç kaçtaymış ne demek ya? Ne bileyim. Ne bileyim ben kaç maç kaçtaymış. Bugüne kadar Türk medyasında sorulmayan bir soru. <gülüyor> Galatasaray, Real Madrid. Maçı saat kaçtaymış? Re, e, Mourinho geldi. Mourinho, Kayseri'ye. Real Madrid'in teknik direktörü. Kayseri'ye için... mi gelmiş? Kayseri'ye geldi. çünkü ha, Kayseri'de maçın mı vardı? Galatasaray, Galatasaray Kayseri Spor maçı varmış. Daha doğrusu Kayseri Spor, Galatasaray maçı varmış. Gelmiş, e, oğluyla gelmiş. Ondan sonra bir 4 saat takılmış gitmiş. Bu 4 saat boyunca neler yaşadı, neler yaşadı? Bastırma almıştır. Yok ya stada, direkt stada gelmiş zaten. Hiç şey yapmamış mı? Güzel bir yemek yemiş menü. Mantığı menüyü, falan yemiş. Menüyü yani. sayacağım ben. Hangi yemeği mi verelim? Neyi verelim? Ne bileyim ya. Ne yani... yapalım, taktiğini mi verelim? Güzel bir yemek ne yemiş? Çünkü gazeteciler de şey yapmış yani. Yemeği vermediği için... Burak Yılmaz her gol attıktan sonra Mourinho önündeki kağıda bir şeyler yazdı diye yazmış. Yine gol attı. Ne yazmış o yani? Ne yazmış? Burak Yılmaz'a dikkat et. Burak Yılmaz'a dikkat etmeni daha önce yazmıştım. Burak daha çok dikkat et. Mantı çorbası. Hı hı. Şehrimiz ve Kayseri Spor size onur olur duyar diye bir ilk başta bir kağıda. Kağıdın üstüne yazmışlar. <gülüyor> Çörek otuyla <gülüyor> başın üstüne. <gülüyor> ondan sonra bu yazı, ondan sonra da menü. Menüyü açıyorsun. Efendim çorbasından böreğine. Ondan sonra soğuk tabağından sıcak tabağına. Çok ince bir çizgi vardır ikisi <gülüyor> arasında. Ondan sonra kuzu kapamasından kızarmış pastırmasına. Çok güzel yemiş ya. Vallahi çok güzel yemiş. Aç açında şimdi dinleyicilerimiz yolda olanlar sadece poğaça hayaliyle işe gidenler bunları duydukça iyice şey oluyorlardır. Yeşil salata tabağından Türk tatlı tabağına. Türk tatlı tabağı nedir Türk abi? Türk tat tatlı. Ya yani ne bileyim işte baklava. Ondan sonra kazandibi falan gibi. ...böyle küçük sample'larla oluşan bir tabak. Ne kadar güzel ifade ettiniz... ...İngilizce ifade <gülüyor> ettiniz tatlı tabağımızı. Ondan sonra... E, ...yemeğini yedikten sonra... ...Kayseri Spor... E, ...nesiydi? Genel menajeri Süleyman Bey. Süleyman Hurma... E, ...kendisine bir e, halı getirmiş... Onu diyecektim ya ne zaman kilim çıkacak diye. Ama şey mi peki böyle yani el dokuma masa üstüne koyulacak süs şeklinde yarısı dokan do, dokunmuş yarısı siyollara şey Mourinho yazan bir halı mı getirdin? Mourinho yok. Baya kocama halıyı getirmiş. Taban halısı. Baya halı gelmiş. Biraz yani. değerli de bir şey. Yani burada tabii ki çok güzel bir e, Kayseri için gurur verici bir şey de. Çok güzel ağırlamışlar adamı. 4 saatlik gelen adamı biraz fazla ağrlamıştı. Adam yani. hiç beklemiyormuş saate ya. Hiç öyle bir şey yok. Uçağım ben maçı seyretmeye inmiş. geldiydim falan diye. Her şeyin haberini almışlar demek ki. Birisi haber verdi onlara. Marino geliyor falan diye. Biraz fazla iyi ağırlamışlar. E, çok hakikaten Erkile havaalanına inmiş. Hı -hı. Tam bağbozulmuş sırasında. Havaalanı biliyorsun. İnmiş. Ondan sonra minibüs, özel bir minibüs şey almış bu almışlar onu stada getirmişler stada orada bir kafe varmış. O kafede işte bu menü verilmiş. Ondan sonra yemeği yer yemez hemen maç başlamadan halıyı dayamışlar almışlar almışlar bak bu, bu demiş. Tabii halıyı çok beğenmiş. El dokuması Halıya Bayılmıştır can. Ya pastım ben biraz falan filan demiş ama ondan sonra halıyı görünce maymuna dönmüş. Onlar maymuna dönmüş ama Monigno... çocuğa da bir oyuncak alsalardı tam olacak. Çocuğun elinde iPad zaten. Fırsak ha hiç... iPad. 4 saat. Biz mi geldi Konya'ya. Hiç haberiyor. yok. Haberi yok. Çocuk Kayseri ile Konya'nın farkını bilmiyor ya. <gülüyor> Ondan sonra e, buna şey demiş. Peki demiş bu e, halı demiş. Bu demiş efendim taban halısı diye düzeltmişler Konya'yı. Halı demiş. Taban halısı efendim diye böyle demiş, Taban halısı dediğin çok süslü olunca duvar halısı oluyor. O, o yüzden mi? Herhalde taban halısı o mu? Ne taban, taban halısı? Mısın? Özellikle taban halısı diye belirtilmiş çünkü ya. Yani genel olarak halılar zaten taban... Şeyleri, Tabana serilir. Taban ürünleri... Kategorisinde değil mi? Yani bir halı taban için yapılmadıysa... Bana bir tane daha taban ürünü söyler misin? Parke. <gülüyor> Teşekkürler. Zemin diyorsun yani. Zemin evet. Zemin başka halısı. Taban başka bir şey mi acaba? Bahsettikleri taban. Taban halısı bu. Alaaddin. Fıt fıt, fıt fıt uçuyor. Çok güzel olabilir. Ama çok etkilenmiş bu taban halısından. Doğru. Özellikle taban halısı olmasından etkilendim demiş. <gülüyor> ona, ona bakalım taban halısı neymiş. Ondan sonra ve e, ne kadar bu demiş... Ne Aa, kadar deyince bütün... Bütün Kayserilerin sinirleri tebze. Kardeşim değil. bizi sen çakal tüccar mı zannettin biz seni misafir diye aldık başımızın üstünde burada ağırlıyoruz bir de para mı alacağız? Ver oradan üç, üç buçuk binler tamam falan demiş. Çünkü bir de Kayserili esnaf tamam misafirperverliğiyle tanınıyor Ama da... Ama bir yere kadar. Tüccarlık da Kayseri ile şey değil midir? Tabii, yani beraber evet. anılan bir şey değil mi? Aynen öyle. Yani e, biraz... Bir homurdanma olmuş sadece stadyumda değil şehirde bir homurdanma yükselmiş. Yükselmiş ka ne kadar varmış falan diye. Ne kadar deyince ondan Aslında sonra... da bir hakikaten Kayserili tüccarın şeyi de olabilir. Biz 5 milyarlık alıyı ona hediye edelim. Onu zaten görüp de hastası olan komşulara da biz 50 milyarlık alı satarız gibi bir şey de olabilir. Tüccar yani. değil zaten ya veren kişi... Tüccari Spor'un işte genel müdürü söylediğim Süleyman Sp Spor'un genel menneşeri olmak için herhalde Kayseri'nin iyi tüccarlarından olmak ya lazım gibi bir mi? şey geliyor kulağıma. Yani genel müdürü olarak veriyor yani orçuğa. olmuştur ama ya. Aynısı bu şeyde işte Anıtkabir'i gezdiren müze müdürüne 100 dolar bahşiş verilmesi gibi bir hadise. Pakistan Devlet Başkanı Aziz Pervez Müsherif'i diyorsun. Pervez Müsherif'in yardımcısıydı galiba. Yok ya kendim verdi. verdi. Ağızın Zaten Pervez Büşeref'in Bahşiş vermesi Haber değil Pervez Büşeref'in Bahşiş vermesi Daha doğrusu Yardımcısının Vermesi Haber değil O yüzden yani Onu uzun uzun Konuşmuştuk o zaman da Bu da öyle bir şey ama Burada gerekli cevap Verilmiş Morin e. ne, ne alakası var yani? Süleyman şey demiş. Hediyenin fiyatı olmaz Bunun paha biçilemez Efendim değeri Demiş çok güzel demiş. Daha Öyle de güzel demiş. Çocuk bile iPad'den kaldırmış kafasını şöyle bir Süleyman... O iPad'e gömülmüş çocuk başını kaldırmış. Sonra babasına dönmüş. Baba demiş. Bu Türkler ne cömert insanlar demiş. Burası demiş. Neresi demiş. Neresi demiş. Aiser oğlum ben Konya diye kafamı kaldırmıyordum deyince çünkü daha önce Konya'ya gitmiş. Gitmiş daha önce gitmişti. Ee, öyle bir şey en güzel cevabı verince Süleyman Urma, Ondan sonra apar topar maçtan sonra Esen, hemen minibüse binmişler. Yüzü zaten bunu olmuş duvar gibi. Kireç gibi olmuş sevgili maç. Maç sırasında da aldığı notlarda bu mahcubiyetinden ne diyeceğini yazıyormuş öyle. Zaten 20 dakika maç maçın bitmesine 20 dakika kala ayrılmış. Ya. Yani o lafın üzerine ancak kaç dakika dayanabilmiş dakika 25 olurdu. dakika dayanabilmiş. Devre arasında ettiğini düşünüyorum ben o lafı. Ondan sonra 25 dakika 20 25 dakika lafı dün Bir de oğlunun dediği laf çok koymuş. Tabii. Kafasını kaldırmış. Çünkü demiş Bakmış, ki esas ona bozulmuş. Ben bu çocuğun yüzünü görmüyorum iPad çıktığından beri. İlk defa gördüm. Maşallah bana da benziyormuş ama bunu bana çocuğumun yüzünü gösteren Türk misafirperverliği oldu diye dövme yaptırmış. Bu, bu, bu uzun bu cümleyi... cümleyi... <gülüyor> Sırtı geniş <gülüyor> mi? Bu, bu uzun cümleyi hakikaten sırtına dövdürmüş. Sen bu reklamlarda izlediğimiz adam mı? Ha evet o doğru. Bilmem ne evleri falan filan diyen adam vallahi, bu adam mı? Vallahi bravo Egean nasıl onu ben... Ben isimini hatırlamadım da bir tane popüler bir bildiğim şey vardı teknik direktör. Vallahi o. o. Evet. Jennifer Lopez <gülüyor> furyasından sonra Mourinho'yu da görmüştük reklamlarda. Doğru doğru Mourinho. Bir şey reklamını yapacaksak iki ünlü. Bir, Bir şey demiş mi maçla ilgili. İlgili. ilgili? Erken final demiş mi? Dememiş ya. Burak Yılmaz gol attıkça not almış. Ne? Burak Yılmaz'ı dikkat et. Burak Yılmaz'la o maçta attıkça atmış sevgi dinleyiciler. Ondan sonra Fatih Terim tabii gitmiş yanlarına hoş geldiniz falan. Halıyı nereden aldın demiş. Bunlar tanışıyor ya. Ondan sonra oğlunu biraz şey yapmış. Böyle başına okşamış. nasıl falan nice oğlu huysuzlanmış. Bak falan demiş böyle. Daha tabii bu önce. Yani Süleyman. Önce. Süleyman önce, halıdan önce. Sözünden önce yani. Ondan orada bir gerilim olmuş. Sonra Fatih Terim tabii şey yapmış. Uymamış çocuk. Çocukla çocuk olmam ben demiş. Maçta göstereceğim sana demiş ve uzaklaşmış. Öyle yani güzel anlamışız. Gerçekten güzel, anlamışız. güzel anılarla dolu bir gece olmuş. E ondan sonra gitmiş ya. Başka bir şey yok evet. Defolsun gitsin Özür dilerim kendimi tuttum bu noktaya kadar ama artık rekabet şey oldu yani Bir noktada patladı Biliyorsun baya fanatiyim Çok çirkin bir şeymiş ya senin fanatiyim ki Yani, yani Gerçekten şey içim mi? bulandı <gülüyor> yani Defolsun gitsin diye bağırınca bir de korkut, korkmadım da İçim bulandı Oktays'ın sesinin bazen böyle bir e, burun tınıklığının had safhaya çıktığı bazı cümle tipleri var. Benim burnumu almışlar gibi mi görünüyor? Yok, gayet. Ya da biri da... sıkıyor gibi mi görünüyor? Yok, dilinin açmayı unutmuşlar gibi. Yani böyle yapısız halbı olarak. Her şeyler... Son ustalar böyle öyle yemeği böyle sigara yakmışlar falan iş tam bitti diye o başında da durmamış inşaatı yaptıran. Geldiğinde burun yerinde onun deliğini açtınız mı demeden ustalar gitmiş de böyle bir tıkalı burun içi betonmuş gibi kaldı. Valla bana da öyle geliyor ya. Bazı cümlelerde çok güzel o burun tıkanıklığı ortaya çıkıyor da tam onu çözemedim. Var de, mı istek... Sana ne dedirtirsem daha onun ha, tadını işte, çıkarırım. Bir diyor. isteğim varsa onu sen bir düşün ben Düşünerek abi söylemeye şey... hazırım. Düşünmek Çok için olarak. bol bol da vaktimiz olacağı benzer sevgili dinleyiciler. O zaman isterseniz ben size güzel bir şarkı ayarlayayım burada. Ayarla. O Bak şarkı, şarkı da söyleyebilirim istersen. Dediler zamanla hep alayım bakayım kimi Dediler. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Macera dolu Modern Sabahlar. devam ediyor. 8.56 oldu saatimiz. Buyursunlar efendimiz. Neler? Ne? Ne? <gülüyor> Ve daha neler neler. Ve daha neler neler. Tabii oluyor. öncesi duyulmadığı için. Neler dediğim ne, Nelerle sadece. girdik. Ee, böyle bir şey oldu. Bu Dün e, biliyorsun neydi? Aziz Patrik günüydü dün. Doğru. E, onunla ilgili olarak e, Düşes. Sevgili Düşes. Prince William'ın e, eşi. Zevcesi. Kate. Sevdice'yi. Catherine diyelim artık. E, onun topu nazarlara gelmiş. Tam otoran Para. sırasında valla... Böyle şıkır şıkır giyilmiş. Ondan sonra yeşilleri giymiş. Böyle ton ton yeşil. Eee değişik, değişik yeşiller. Ondan sonra tam sen o, o, o topuklu ayakkabısı vardı ya onun. Hı hı. Biliyorsun sen onu. Biliyorum. çok hoştu. Siz onu beraber mi almıştınız. <gülüyor> İndirimden aldık bu ha, ben onu faile konuştum ya tamam. Tamam. 10 santim topuk to şeyi var topuktu. Çok güzel ayakkabı falan filan diye. Şimdi marka veremediğimiz hı. için markasından şey yapamıyoruz. O herhalde nazarımız mı değdi ne oldu? O git sen topu mazgala sıkış. Lak. <gülüyor> bir de, de İngiliz'in mazgalı biliyorsun şey olur Geniş yani. Geliş olur. Tuttu mu bırakmaz. Tabii. Yani... Kolay girer zor çıkar dedikleri mazgal tipi vardı orada. Hiç ben öyle bir mazgal tipi duymadım ama büyük ihtimalle interneti araştırsan bulursunuz sevgili dinleyiciler. Ondan sonra sen tut onu kimse de yardım etmemiş. Muhafız çünkü muhafız taburu askerleri biliyorsun eğilmesi onların şey. Bir tanesi camı duracak orada. Vitali köpekli zaten haşır neşir. Diğerleri selam veriyor. Şapka düşmemesi için. Hiç eğilmesi şey. Bir de muhafız taburu onlar da böyle dik dik durur. Ondan sonra Gül, gülmeyenler falan. Gülmeyenler, evet maskalası sıkışmış. Ayak kızmış. Yardım edin diyor. Kendisi. mazgal diyor. Nine diyorlar. Bırakmıyor. Ayak almayana gelir o muhafızlar. Nine. Ayakkabıyı çıkarsa olmaz. Tabii, o Bu sefer olmaz. Magazin basına efendim... Prens de ona bunu el sallıyor sırada. Bir bak karın nerede kaldı yok. Ay, ayakkabıyı orada bıraksaydı ne olurdu ya? Ne olurdu? turistik bir şey olurdu. zaman 100 yıl sonra orada herkes fotoğraf çektirdi. Ayağını oraya koyarak. 100 yıl mı? Ha. Yani öyle bir yerde ayakkabı unutmanı da... Turistik değer olması için en az bir yüzyıl gerekir. Bir magazin habercilerine çok şey olurdu ya. Çok güzel şey olurdu. Ayak yani Kük bilmem ne Ayakkabı alakalı. da değil de kap orada kaldı diye şey yaparlardı. Ayakkabıyı alırlar da herhalde canım. Ayak çıktıktan sonra topuğu çıkarmak kolay da. E... Ayak topu topuğu çıkarmak. <gülüyor> İçinde ayak varken zor sevgili dinleyiciler. Doğru. Içine. Ama şeye zor olurdu. Düşesiz zor olurdu. Nasıl yürüyecek bir ayağında? Ötekisini ee, çıkarsa düşesin, olmaz. dostu olmaz diye boşuna dememişler diyoruz. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Burnum tıkalı olmasaydı çok güzel gülecektim bu espriye. Nefes, çünkü nefes almakla gülmek arasında bir karar vermemiz gerekiyor. Çünkü yapmak yok. zorundaydım İçgüdüsel olarak insan nefes almayı seçiyor yoksa esprim çok iyiydi Ay, iyi bazen ya. içgüdülerini de şey yapabilirsin. Engel olabilirsin ama yani ya ölecektim e, ya gülmeye gülecektim. <gülüyor> bu arada tabi her düşesin topuğunun sıkıştığı zaman biliyorsun bebeğin cinsiyeti de eklenir. Gündeme geliyor evet. <gülüyor> gelir Bebek kız mı yok efendim bebek erkek mi o henüz bilinmiyor demişler tekrar bir kere daha bu mazgal hadisesinde onu da hatırlatalım. Hamile düşesi mazgala takıldı diye bütün gazetelerimizde haberler var. Bu anı bekliyormuşuz. Geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun. Nazar diyoruz, diyoruz. bir kez daha. Nazarın demek ki, nazar sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada geçerli bir şey. kraliyet ailesiyle ilgili valla olanlar olanlar. Benim anlayamadığım şey, biz mesela ülkemizde pek çok şeyi nazarla açıklayabiliyoruz ya nazar mevhum olmayan ülkelerde nasıl şöyle düzelteyim. ollaylardı şöyle düzelteyim söylediğini ülkemizde olan pek çok şeyin sebebi nazar nazar tabi doğru açıklayabiliyoruz değil ülkemizde doğru. olan pek çok şeyin sebebi nazar ama ne diyorsun biz da? daha doğrusu sebebini biliyoruz sebebi biliyoruz Evet nazar mevhumun olmadığı ülkelerde Evet nasıl açıklanıyor bu açıklanamıyor açıklamamaya Hadi hatı... Efendim ondan sonra bunlar ne? açıklansın He? o şunu şunu bunlar açıklasın yok Efendim bunu da bunlar açıklasın falan diye. onu agnostikler ha. bunu açık açıklasın. Bu açıklasın Ondan sonra ciddi e, gruplara şeyler yükleniyor. Nazar olmadığından demek ki böyle hep yabancı filmler izliyoruz ya. Evet. Açıklanamayan doğa evet. olayları falan. doğaüstü üstü ailesi. Halbuki nazarın ne olduğunu bilseler o filmlerin yarısı bitti, gitti yani. Tabi canım. Yani onun şey aslında Mesela Yüzüklerin Efendisi. O yüzüğü herkes istiyor. Yüzüğün üstünde nazar var. Filmi o gözle inceleyince her şey açıklanıyor bir anda. Çok nazar almış. Toplamış yani değil mi? Tabii nazarı toplar. Pek çok şey öyle ya. Tabii canım yani pek çok şey öyle ve adamlar Harry Potter hala mesela Harry Potter, Potter Harry Potter'da nazar var. Çok nazar var. Kendisinde yani. nazar var. Çocuğun üstüne nazar bir göz o, var ya çocuklar. O, o hakbursla bir okumadılar çocuğu. Bir esneye esneye okusalar bütün nazarını alırlar. Zaten yüzükte de göz yok mu ya? Tabii. Yüzüklerin efendisindeki Komple. yüzükte. O zaten Göz o değil mi o şey göz Nata değil mi? O dünyasına nazarı açıklamak için. O nazar işte tepede göz var. Göz gözü var. patlatmaları lazım. Yok. Yok. kurşun döktürmüyorlar bir şey yapmıyor Olmuyor. Ol, ol, olamıyor. Harry Potter da öyle. Çocuk doğar doğmaz göz, göz de doğuyor. Göz de doğdu tabii. Çok nazar var. Herkesin onun gözü üstüne. var. Ve çok hastalanıyordu o nazardan. Çok ya çok nazlıydı. Yemiyor da bir de minyon. Bir o Rona bak. Nasıl gelişkin bir olmuş. De 6. filmde hala bu şey... Böyle bir çakı böyle gibi, bir çirkin çakı çirkin gibi delikanlı ya. Bir de Harry bak. İşte bu nazarı bilseler açıklasa aslında gidip bir sunum mu yapsak Buckingham'a? Çünkü yarın öbür gün çocuk doğacak... Bey, nazar mevhumu olmadığında o çocuk nasıl büyüyecek orada? Ya şöyle abi ben sana sana şöyle dünyanın söyleyeyim. Dünyanın medyası o çocuğun üstünde. Şöyle söyleyeyim Ege Bey. E, yani e, Nazar'ı gidip açıkla, açıklamaya geldik biz ise kimse dinlemez ama. Güzel mesela, bir boncuğunu da götürsen. Bir dizi mesela. Mesela CSI Nazar diye. Tamam bugüne kadar hep yer e, CSI'dan sonra bir yer ismi. Evet şey bu bu. Ama bunu mesela bir. Bu nazar bir yer mi? Hayır efendim bu bir mefhum. mefhum. Bir, ondan sonra mesela 1-2 bölüm CSI nazar çeksek ve olayların hepsinin nazarla bağlanıyor. Ve ne, ne kadar şey güzel. Olur. Yani şu kuru kuru daha anlatınca daha olmaz ama bir tane ev için duvara asılacak nazar boncuğu. Bir tane çocuğa iliştirilecek nazar boncuğu. Bence krilliçenin daha doğrusu düşesin de şu anda bir nazar boncuğu takması yerinde olur. Abartı olmaz yani. Bence de en son o yani zaten anlaşıldı o yani vurgulamanda. Abartı olmaz. O zaman 2-3 şey var yapacağımız bizim. Yani Newton'dan zaten... sonra İngiltere'deki en önemli bilim adamı oluruz yani. 2 kişiydiler. 2 <gülüyor> kişi geldiler. İngiltere'deki en önemli bilim adamları olacaklarını vaat ettiler bize ve <gülüyor> iddia ettiler. Kü küçük bir poşetin içinden nazar boncuğu çıkardılar. <gülüyor> Kağıtlara sarmışlardı efendim. <gülüyor> Yahtlara sarılır yalnız nazar boncu çok mantıklı. Yani şu benim mesela şu benim hastacıklı halimin sebebine virüs diyor millet bir şey diyor. Öyle bir şey var mı ya? ya saçma sap aşe. Virüste niye geçmiyor bu kaç gündür? Şuna bak halim. Senin bu nazar boncu var mı şu anda yok, yok şu anda yok abi yok i̇şte kaybettik çünkü. Yalnız o prensin yani daha doğrusu işte veliaht prenses mi prens mi bilmiyoruz da düşesin çocuğu yarın evet. öbür gün o nazar boncuunu yutarsa işte o zaman. İngiltere'nin bir numaralı suçlusu olur bak. Bir numaralı bilim adamlarından bir numaralı suçlu Oktay. Aklına böyle kötü şeyler getirme ya. Durup dururken kendi kendine nazar değdireceksin. Hacettepe Hastanesi'nin kulak burun bölümünde... ...bir Boğaz, tane şey var. Boğazcıları tamamen yok sayıyoruz. <gülüyor> kulak, kulak, kendilerinden kul... üzülüyoruz. Kendilerinden kulak burun, kardeşim. Kulak burun bölümüne saygılarımızı iletiyoruz. Boğazcılar... Im. Onlar da işte kulak buruncularla takılıyor. Böyle kocaman bir dolap vardı cam Evet. Kulaktan burundan çıkarılmış şeyler köşesi. Hastanenin küçük bir müzesi vardı. O bu yüzden sen boğazı salladın. Orada Boğazdan kadar, yok muydu? Orada o kadar çok nazar boncuğu var ki. Hadi ya. Vallahi Sokuşturmuşlar zaten. Sokuşturmuşlar mı? Acettepe yıkılsa kulak burun boğazı bölümünde bir şey olacak. Çok özür dilerim Çünkü ama. nazar boncuğu orada var. Ya çok özür dilerim ama yani yanlış anlamazsan bir şey açıklayacağım. Tabii buyurun. Burnuna nazar boncuğu sokan çocuğun sokmasının sebebi ne? O da nazar. Nazar abi. Çünkü yani ne oluyor? Boncukta toplanıyor ve o yürüme yapar. Sen onu nazar boncuğu diye görüyorsun belki suçluğu şeyi ama orada ne var abi? Nazar var çocukta. Boncukta da nazar boncukta, var. Boncukta nazar olması zaten hafazan Allah. Evlerden olarak. Boncukta nazar olması 4.512 yılda bir hoşumuza gelen bir olaydır. Ben şey açacağım. da bir tane boş dükkan var. Kaç defa önden geçtim habire gözüm orada. Nazarla epilasyon. Nazarla epilasyon olsa Aha. vurgulaması bence daha iyi olur. On tabelaya nasıl yansıtırsın bilmiyorum. Ve çünkü şimdi bazen kadınları görüyorsun. Epilasyon yaptırıyorlar evet. lazerle. Cillop gibi oluyorlar falan. Bütün evet. arkadaşlar lazerle yaptırıyor falan diye. Ama nazarı toplayınca gene oradan kıl fışkırıyor. Eskisinden daha gür de çıkıyor. Ama nazarla epilasyon olduğu zaman pürüzsüz bir cilt. Anladım. Bunu anlatırsan burada çok para kazanacağımı düşünüyorum. Aslında çok mantıklı. Yani hakikaten... Ee, seni bu fikrinden dolayı tebrik ediyorum. Beni de bu fikrimden vazgeçirebileceği kimseye <gülüyor> <gülüyor> olduğuna inanmıyorum. <gülüyor> ben de inanmıyorum ve o yüzden sevgili dinleyiciler fark etmişsinizdir. Hiç girişmedim bile. O zaman bu saati bu güzel fikirle bitirelim. Hı hı. Önümüzdeki saatte yeni fikirler buluruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Normalde bu şarkıyı bölmememiz gerekiyor sevgili dinleyiciler ama bir son dakika gelişmesi için stüdyodayız tekrar. Sözünü de veriyoruz bu şarkı ilerleyen dakikalarda yeniden çalıyoruz sizlere. Buyursunlar efendim Moktay. Ben, ben de, hoş de bir, geldiniz, e, hoş bir hoş Kaysans. bulduk çok teşekkür Benimize ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de bir özür dileyim çünkü yani bu şarkıyı bölmeyeceğimize biz yayına başlarken yanlış anlaşılmasın bugün değil. Yayıncılık dünyasında ilk adımımızı atarken. İlk adımımızı bundan yani onlarca sene önce. Yani yukarı iki tane. On sene önce söz vermiştik. Bu bir ilk galiba. Hatta deneme yapmışlardı. Evet ne yaparsınız Hatırlıyor falan Hatırlıyor musunuz falan Hatırlıyorum falan. ya. De... Böyle e, şarkı çalıyorlar. Hadi, hemen şu haberi ver falan diye. Ben de ilk seferinde şey yapmıştım. Böyle heyecanla hemen koşa koşa böyle şarkıyı kesip konuşmuştum da beni uyarmışlar. Sen mesela orada daha iyiydin. Ben ilk başta reddetmiştim. Bu şarkıyı bölmeyeceğimize dair bir şey yaptık. Yap. Yap. Yap sen muhterem demişlerdi. Sen biri yap muhterem demişlerdi. Sonra da bir daha efendim siz demediniz mi falan dediğinde de kuyuya indirmişlerdi seni. Evet. 14 gün kuyuda kalmıştım. Buyursunlar efendim şimdi ama gerçekten de bir önemli bir onu da öğrettiler bize. Ne zaman kesilebileceğini şu an kesilebilecek bir an. Mini mini yavrularımızla ilgili çünkü bir e, gelişmemiz var. Bir son dakika bilim e, dünyasından bir gelişme. Bebeklerimiz ama diğer bebelerimizle ilgili... Ee, bebekler ağladıkları zaman böyle aman ağlamasın aman kucağı alalım aman işte bir şey yapalım öyle bir ne istiyorsa onu çözelim falan gibi aman ona sevildiğini hissettirelim falan Nine. hayır hayır demiş paniğe kapılmanıza gerek yok ebeveynlerin demiş burada demiş uzmanlar diyor bunu tabii bilim insanları diyor ee, bırakın bırakınız ağlasınlar demiş uzmanlar <gülüyor> bırakınız bebekler ağlasın ee, ağlayınca zaten e, stresi geçiyor bebeğin demiş yani uzman öyle demiş. Ağlasın bilakis, rahatlasın mı? Aynen öyle ağlayıp rahatlasın demiş. Ee, burada önce şunu sormak istiyorum sana dönüp sana bu, bu sefer sorum sana olacak Ege Teşekkür ederim. Ee, çok ağlıyor mu Selin? Selin hiç ağlamıyordu yeni yeni ağlamayı öğrendim. Ne kadar şimdi tam olarak? Yani bir iletişim biçimi olarak 7. aya yaklaşıyor. 7. ayda yani bir ilk 3 ay zaten pek bir şey yok değil mi? Bir esprisi olmuyor değil mi bebeklerin genelde uyuyorlar. Genelde uyuyorlar ama şey yani. yani ağlama, ağlama falan. Alin ağlıyordu ya i̇şte canı sıkkın olduğunda bilmem de işte daha doğrusu bir stres varsa evet. ağlıyordu. Selin hiç ağlamıyordu. Şimdi bilinçli bir şekilde ağlamayı öğrendi. Ya yani ağlama da değil de e, sıkıntısını bağırarak ağlayarak ifade etmeyi i̇şte öğrendi. Mesela yatakta uyandığı zaman kendi kendine takılıyordu falan. Şimdi birine gördüğünde ve o kişi onun yanında olmadığında Gangnam <gülüyor> Style'la Enteresan da bir ağlama şifre <gülüyor> Ona biz de şaşırdık ya. Acunlu'na ulaşmaya çalışıyoruz. Aa, evet. Survivor'a olsun. <gülüyor> Survivor'a. Yani e, kullanıyor yani senin şeyi. Ağlamadan başka bir iletişim şeyi bilmediğinden. Valla bilim insanları yüksek diyor sesine, yani. Yüksek sesle bizi çağırma ne ismimizi söyleyemiyor. Bilader falan diyemediğinden ne yapacak ağlayacak çocuk. Şimdi mesela şey demişler hemen kucağa alınarak uyutulması aslında zararlı. Çünkü bu şekilde uyutulan bebeler ileride uyku problemi çekiyor. Diğer bebeklere göre daha stresli oluyor. Ondan sonra ağlamaya başladıklarında bebekler bırakılacak kendi kendine ağlayacak falan Vallahi deniyor o, ama. Öyle bir teori vardı o bitti. O, o teoriyle o kadar sıkıntılı soruyordu. Sorunlu adam yetişti ki dünya bir 20-30 sene onların çilesini çekecek. Bakayım. Yani. yo bugünün Posta gazetesi. Ama <gülüyor> yani... Posta gazetesi biliyorsun zamandan bağımsız çıkan bir gazete olduğunda. Ama yani şöyle de bir şey var. Bırakınız ağlasınlar falan diyen uzmanları ben şöyle bakıyorum da parklarda bahçelerde otobüslerde ağlayan bebeğin annesinin babasının şeyden daha çok baskı var ya bebekten daha çok çevre baskısı. Ne şey, zaman yani, alacaksın şu çocuğu evet, şu kucağına böyle, diye. Bebeğe değil, anneye babaya bakıyorlar. Ve nasıl yaparsın bunu? El kadar bebeği nasıl bu kadar nasıl, ağlatırsın? ağlatırsın? Hayvan mısın sen diye bakıyorlar yani. E ona karşı da... Hayvan spor diye ne duydum ben ya. Hayvan doldum. spor mu? <gülüyor> ona karşı da ben hayvan sporum evet deyip umursamayacak anne baba... Zor yani öyle parkta bahçede gezerken yani şey Yani zaten içinden gelmiyorsa biz bu konuya bayağı bir kafa yorduk anne baba olarak. Normal anne babalar bir defa yürüyorsa iki çocuğu üç çocuğu olanlar iki üç defa en az iki kat, üç kat daha fazla sıcak yürüyor. konuyu tekrar açabiliyorlar. Evet. Yani içinden geliyorsa çocuğunu kucağına al. Gelmiyorsa ağlasın o zaman gebersin diyorsan alma. Çünkü gebersin hissiyle çocuğu kucağına alan annelerin de biraz fazla sıktığını biliyoruz. Sana... Gel canım, gel falan Gebersin hani şey. ki, diyeceğim. Gebersin diyenler <gülüyor> hayvan sporudaki oynayanlar mı yoksa hayvan spor ligindekiler? Yoksa gerçekten o an için çocuk için e, ağlasın canım. Şu anda bir sıkıntı yok canım. falan. Yani evet. O ya o öyle çok seviyor ya ağlamayı falan. Burnundan kan gelmesi onu hoşuna gidiyor. Tuzlu tuzlu emiyor çünkü onu. Falan Bebek değil de. Çocuk aslında burada şey. Biraz daha böyle ağlamayı silah olarak kullanan. O, ha, o bir, yani iki bilmiyorum. yaşında 3 yaşındaki e, o e, İngilizlerin. Terrible two, terrible three dedikleri şey. Yani e, o, o dönemde o ne yapacak? Şey. O o işte orada o anlayacaksın. Tam oradaki çocuk şeyi de kullanıyor. O hay, hayvan spor formasını geçiren adam var ya karşıdan bakan Hı -hı. adam. Ya da bakan kadın. Ebeveyne bakan nasıl ağlatıyorsun sen ya şunu. Onu da kullanıyor. Bir o adama bakıyor. Sen hayvan sporsan biz de iblis spor taraftarıyız mı diyor. Öyle diyor içinden ve onu da kullanıyor. Yani orada ona şey yapmamak lazım herhalde. En başta hiç ağlatmayacaksın. Öyle bir şey olacak. En başta Ağladıktan sonra en yapacağını başta düşünmektense... Yapmayacaksın diyeceksin zannettim. Bir de gerçek ağlama sesi var. Yapma çocuğu. Onu öğreniyorsun sonra. Gerçek anlama, ağlama, yalan ağlama. Ama yalan ağlama. Sinir ağlaması. Bu şimdi yalandan ağlaması. ağlıyor falan diyemezsin ki sen otobüste giderken ağlasa mesela. Sinir harbi yaptı. Sinir sporda oynayan çocuk sana Otobüse otomatikman sen. hayvan spor forması geçirildi. Otobüste o Hayır diğerleri dönüp bakıyorlar. Hayır efendim hayvan spor bakıyorlar. değil diyeceksin? Bir otobüs şoförü durdurmuş arabayı boşa almış sana bakıyor falan böyle herkesin sana baktığını düşün abi. Ya o şeyden sosyal baskı yüzünden benim şimdi itim köpeğim olacak diyerek o da işte biraz daha ağlayayım da iyice utansın, iyice mahcup olsun. İblis falan. spor 9 arkasındayız han o. İşte o noktada sen şeyi açıklayacaksın. Ben insanım, şefkatle büyüttüm çocuğu ama şu anda kendisi iblise dönüştü falan diye. Nasıl birisi kurt adama dönüşürken onun annesi babası utanmaz? Çocuğu ya. siz yaptınız diyemezler ya. Tabii. Kurt adama dönüşen adamı. Öyle anne baba da öyle. Çocuğa yaptı. değil açıklamayı çevreye yapıyorsun yani. Tabii. Acıkmıştı Efendim kendisi kurt acıkmıştı. adama dönüşüyor. Şu anda benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Ay Böyle o yüzden bebekleri demişler çok şey yapmayın. Ee, Sevmeyin. Pışlamayın, pış pışlamayın demişler. Hayvan bebekleri spor forması, çok üretmeyin demişler. Ee, çok üretmeyin demişler. Bir de ee, uçak yakıtıyla kafa bulan ee, kahverengi ayının maceraları var. Hayır, hayır. Bakalım mı yoksa sonra mı bakalım. Ne bakalım? <gülüyor> Rusya'nın doğusunu biliyorsun. Rusya'nın doğusunda e, Rusya. ne tip ayılar var? Boz ayılar var. Kahverengi. Kahverengi, Kahverengi ayılar var. Ayılar var. Düzeltiyorum. Varillerdeki uçak yakıtını kokladıktan sonra e, kış uykusuna yatmak için en net çözüm bu abi diye kendi aralarında konuşup kış uykusuna yatmalarını istiyorlarmış. Şu önce anda kış uykusundan kalkma zamanları değil mi bunların? Tekrar bir. Koklayıp koklayıp tekrar mı Yok miyorsun? şu an zaten bu taze değil yani taze haber değil. Bundan e, bir iki ay önceki fotoğraflar daha yeni tab ettirilmiş anladığım kadarıyla. E, bölgedeki ayıların yaşamını inceleyen fotoğrafçı Igor. Igor. Igor Shiplenok e, e, ayıların bu durumu ritüel haline getirmiş, e, getirdiğini söylemiş. O fotoğrafları da ahanda işte kokteyl. Bizlerle paylaşmış. Kokteyl mi? koktuğun <gülüyor> niyetine e, bu şeyi varili koklarkenki fotoğrafları diyerek vermiş. E, ayıların şunu öğrendim geçen günlerde okudum ya. En yakın mesafede olduğu ülke Türkiye'ymiş. Yani ayıyla insanoğlunun arasındaki ayıyla insan arasındaki sınırın kalktığı topraklarda mı yaşıyoruz? Çok ince bir çizgi vardır biliyorsun. Ha, ayılarla iç içe yaşıyoruz biz öyle mi? Neredeyse öyle. Yani Kaç kilometre? Normalde 110 kilometre miymiş? Neymiş? İnsandan o kadar uzun, in, evet, uzak yaşıyor. İnsanın olduğu yerde bulunmuyormuş ayı. Doğal ortamları o kadar uzakmış ama mecburen doğal ortamlar e, azaldığı için ülkemizde 2 kilometreye mi, 3 kilometreye mi ne inmiş ayıyla insan arasındaki Tam mesafe? Tam anlamıyla komşu olarak yaşıyoruz. Komşu oluyorlar. Yani. Yazık ayılara ya. Çok yazık. Yani şimdi bu hayvan içgüdüsel olarak araya bir 110 kilometre koymaya çalışıyor. Evet. Gelmeyin arkadaşım. Köy da. yapıldı mesela. Köyü gördüler. Ayı ailesi olarak. Hadi tamam hadi biraz içeri çekiliyoruz falan diye. Çekil çekil. O zaman öbür köye yaklaşıyor bir noktadan sonra. Nereye gidecek o da? Tam bir yerde böyle bir in buldu kendine orada çocukları oldu. Tam bir hayat kurarken. İnsan sesi, insan buluyor. sesi gene geldi tipini diyerek şey yapıyor. Habire en sonunda artık efendi gibi yaşayalım Gideyim. insanlara saldırmazsak biz de burada takılırız. Gördüğünüz Gerçi mi? insan gidiyor saldırıyor sonra Ayı'ya. İşte gördüğümüz yerde kaçalım artık falan noktasına geliyor. O yönde bir e, şey var. Eğitim sonucunda evrilme olacak. Bakalım bu, bu ne kadar daha kalacak ayılar ülkemizde evet, ama... Yani ülkemizde e, düşününce belki bu kadar iç içe yaşadığımız için ayı diye bir hakaret var. Başka dillerde ayı güç bu. Sembo... Yani nasıl biz aslanı kullanıyorsak. Aslan kaplan falan hani bizde hakaret değil daha çok övgü şeyidir ya. Evet. Yani i̇şte başka dillerde de ayı aynı şekilde gene abi, güçlü kuvvetli şeyi temsil ediyor ama biz o kadar içeceğiz ki artık ayıyı hakaret noktasına getireceğiz. Abi ne oluyor şimdi mesafe azaldıkça ayı da kendi dengesini kaybediyor. Ayı dengesini kaybedince içindeki ee, öküzlük, serseri, dediğimiz şey, <gülüyor> öküzlük dediğimiz şey burada öküzü metafor olarak kullanıyoruz. Yani bir ayının içindeki öküzlük seviyesi artınca ne oluyor? İniyor mesela o işte çiftlikteki bala dadanıyor. dadanıyor Oradaki evet. hayvanlara danıyor. İşte Meyveye sebzeye girişiyor falan yani. filan. Öyle olunca ne oluyor? Ayılar kötüdür. Ayılar işte ayı gibidir. Ayı yogiyi 50 defa izledik. Bir seferden bir seferde o orman bekçisi ayı oğlu ayı demedi. Mesela ayı yogiye mi evet. Hani Belki bizde yüzüne, olsa vay yüz... ayı falan diye şey yaparlar. Yüzüne dememiş olabilir mi acaba? Arkasından da demiyor canım. Yani biz mesela bu eşek falan filan gibi laflar başka dillerde de hakaret. Ondan sonra ama ayı hakikaten bizdeki gibi bir hakaret şeyi değil. Demek ki bizde hakikaten başka türlü bir ilişkimiz var ayılıyor. Ayı da hakikaten çok güzel hayvan. Çok güzel hayvan. Bir yandan hakikaten çok, çok güzel, güzel hayvan. hayvan. Yani şöyle sesten... İnsan sesinden kaçan bir hayvan sonuç olarak. Yani Hayır. eğer zorlamazsam <gülüyor> dediğim gibi. Yani insan üçüncü. sesinden kaçıyor ayı. Neden? Çünkü bu adam beni yakalarsa benimle güreş tutacak diye bir korkusu var. Dünyanın başka hangi yerinde ayıyla güreşmek diye bir spor var? Ayılara geç olmadan lütfen e, sahip çıkalım. Bakın lamalara sahip çıkamadık. Çıkamadık. Şu, tüküren gitmem. hayvanlar oldular. Neden? Çünkü yani tükür tükürüldü tükürüldü lamalara. Lamalarda tükürülmeye öğrendi. Sen şey biliyor musun? Yani ayıları bundan 50 sene, 100 sene sonra insan görünce güreşen hayvan olmasın. Çocuklar hani bu ayı oynatmaya falan geliyorlar diye eskiden. Evet. Ve saklandı neyse. Uh -huh. Çocuklar onun dansını seyrediyorlardı falan. Evet. Ben evet. hatırlıyorum İzmir'de ben çok, ben de çok sokaklarda arka sokağa gelirdi. Balkondan biz de para atardık falan böyle bir şey, lojada seyretmiş gibi oluyorsun, sokakta seyretmeyi. Senin bir de sokağa çıkmama yeminin olduğu için. Yeminim oldu. Ben so çıkarmıyorum. Evet. Bazı esnafta dansla yetinmeyip 3-5 kuruş farkını verip ayıyla güreşiyordu o zaman. Hadi canım. Tabii canım bu ayının güreşmesi başka ne? Ben de güreşeceğim diyerek böyle bir ayıyla, tabii tam anlamıyla güreş olmuyor. Biraz boğuşma gibi bir şey oluyor. E, ısırma mısırma, tırmalama i̇şte o ayı gibi artık bir takım saçma soruları sorayım mı? Daha ayı olduğunu bildiği için mi, ısırmıyor muydu? Neydi? bilmiyorum şey olarak. Ayı güreş öyle bir şey. Esnaf çocukların dans gösterisi bittikten sonra Şevket Altun bir filmi vardı hatırlıyor musun? Ayıcı. Ayıcı olduğu neyle zarife? Aa bir şey neyle zarife evet. Çok güzel bir filmdi o. Hakikaten onu izlemedim. O. Çok da bir, bir ayının bir o ayılı <gülüyor> film vardı. Bir de sevgi film vardı. Sevgi hatırlıyor filmi. musun? Aha. Ayı. Uh. Bir sevgi filmi. O ikisi vardı. O ikisini bugün arka arkaya izleyelim mi? Aradaki farkları da mut edip dinleyicilerimizle paylaşalım. Bir şeyle zarife. Onu, onu, onu, onu neydi sevgili Twitter'dan dinleyiciler? Gelmiş. Onu biz Twitter'dan bize yollarmışsınız. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Havanın ne kadar soğuk olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz sevgili dinleyiciler size. Henüz evden çıkmadıysanız güneşe aldanmayın. Güneşin altında olanlar olarak aşağısının çok sıkıcı ve çok soğuk olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Buyursunlar efendim neler oluyor neler bitiyor dünyamızda. biz gibi demek istiyorum ben hava gibi. Onu diyebilirim değil mi? De. de demişti de oldunlar Teşekkür ederim. Sabah sabah ee, Kanada'dan bir haber geldi. Ee, biliyorsun bundan önce daha önce hiç konuşmadığımız bir hapishane. Sen Jerome hapishanesini biliyorsun. Hatırlamaz mıyım orada nesnelerim geçti. Monreal yakınlarındaki bu hapishanede... Ee... Çok çileler çektik. Öyle saatlerinde... Çok mağdur olduk. <gülüyor> Teşekkürler. Ö Dün öğle saatlerinde e helikopterle iki firar, iki kişi firar etmişti. Hadi canım. vallahi helikopterle... Daha doğrusu helikopterdeki ipe tırmanarak firar etmişler. Nasıl hmm. bir şey bu ya? E, helikopter inemiyor herhalde hapishane avlusuna. İpi atıyor. Kanada'da da olsa yani hapishanelerin şartları belli. Yani dediğin gibi ipi sarkıtmışlar. Ee, o, herhalde hapishaneden en zor kaçışlardan bir tanesi. Yani çok ben şimdi vücut, düşünüyorum da, Vücut ister anlamında bu soru. Öyle bir plan için dışarıdakiler için daha zor. Baya bir ip almak lazım yanına. 3-4 tane. ...benim mantığıma göre şöyle açıklayayım. Oktay Bey, şöyle söyleyeyim. Evet, şimdi sen mesela anlaştığın adamla şifreli bir şekilde. Ben bir dakika ben hapishanede şey, <gülüyor> mahkum muyum? Sen mahkumsun. Tamam. Ben de senin bir tane helikopterlik firmasını arıyorum. Hayır, Helikopter firması dışarıdaki adamlığım senin. Ondan sonra geldim işte böyle camın arkasından. Tam aynı, aynı A stüdyosu, B stüdyosu gibi. Camı var yoksa tel örgü mü? Telefonla var. konuşuyoruz ha, seninle. Tamam. Ziyarete geldim. Cam var yani. Çarşamba günü de bayağı güneşli olacak diye şey yapıyorum sanırım. Sen bana manyel veriyorsun. Manyeli veriyorum. Öyle karşıda çıkıyorsun diyelim 12'de. 12'yi 10 geçe bayağı güneşli olacak diye sana manyeli verdim. Sen de artık heyecanla bekliyorsun. Çarşamba günü helikopterle. Biz ne gelecek. gün konuştuk? Pazartesi mi? Pazartesi veya cuma hafta sonu görüşmüşüz yok çünkü. Ondan sonra sen bekliyorsun orada. Ben helikopterle geldim. ipi attım. Tamam. Tamam sen bekliyorsun da o anda o avluda bin tane adam var. Ana helikopter gelmiş birini kaçıracak diye o ipe başkası tutunmaz mı? Tutunmaz abi. Şöyle söyleyeyim ege Bey. E, şimdi ben zaten helikopterin ben zaten heyecanlıyım ya. Haha. Yani ben pazar Çarşamba günü saat 11 buçukta heyecanlanmaya, heyecanlanmaya başladın Tamam. Tamam mı? 11 buçukta. Her vücudunuz ah, helikopter geliyor falan Heh. diyorsun, oturuyorsun Heh. falan. Haha. Aynı 12'ye doğru böyle bir helikopter sesi duyuyorum. O değil. Bizimki o değil, değil belli değil. Çünkü tam 12 10 geçe demiş 12 10 geçe açık alanda biz şey yapıyoruz. Aha. Hava alıyoruz. Hem halter kaldırıyorsunuz. Hem yarı açık. Çünkü benim oldu. Yani bir de San bir herkes biliyordur. Yara açık. Avlusu var. Doğru. Ondan sonra 12 8 geçe 9 geçe bir helikopter sesi duyuyorum. Tamam. Aha geldi bizimki. Bizimki geliyor diye deyince ayaklanıyorum market kendime. Yürümeye başlıyorum. Ellerin alana cebinde ona. tabii şey. Tabii. Çok belli etmeden falan. Ellerin cebinde. Aa, ceketimin ya, falan ceketimin yani. önü kapalı falan. Ondan sonra... Helikopter göz şeyine girdiği zaman e, neden ona görüşe girdiği zaman hemen helikopterin yönüne doğru veref mesela veref mahkem bir beri, beri taraf. Mesela buralarda buralara doğru yönülüyorum. Yani, diğer mahkumlar da ha, hapishanenin üstünden bir helikopter geçiyor diye bakıyorlar tabii. tabii bakmıyorlar bile. Çünkü zaten yarım saat önce bir helikopter daha geçti. geçti Onlar, yani her helikoptere bakarsan bu mahkumiyet olsa, geçmez diyor. Geçmez. Gökyüzüne bakan var ama helikopterle ilgilenmiyor. Yani o tamam. gökyüzü ben bu açık Yer açık cezaevini doyasıya yaşayayım diyen mahkumlar var. Doğru. Bakıyorlar. Ee, bir şey soracağım sana yalnız onu daha önce konuşmadık. İpi sen oraya geldikten sonra mı atarsın aşağıya yoksa sarkık iple mi geliyorsun? Sen? Sarkık iple gelmem çünkü gözetleme kulesine takılabilir. İp, ben takılır. Onu düşündüm, evet. İp takılır mı yoksa görürler, görerler diyebiliyorsun. Tabii bir de uzaktan iple gelen helikopter. Şimdi normal helikopteren bir şey yapıyorum. O şüphece geldi. Geldim tepede durdum pat diye ipi attım. Zaten bir Sen saniye iki saniye. Sen tek başına mısın helikopterde? Bir pilot, ben bir de arkada ufak tefek helikopterin işlerini yapan bir ablamız var. Sen helikopteri kullanmıyor musun? Ben nasıl kullanayım? Ben sadece kaçış planı yapan adamım. Bir de ipi sarkıtan adamsın. Ablamız sarkıtıyor. Sen ne yapıyorsun abi? Çok özür dilerim helikopterde. <gülüyor> helikopterin ömrü... Zaten geçen seferki helikopter turunda önde oturamadığım için Ankara turunda Bu önde mi oturuyorsun yanında oturuyorsun <gülüyor> ha ha. adamsın ya. Sır yani helikopter turu yapıyoruz. İyi tamam atacağım. arkada oturuyorum. ipi atıyorum da sıradan öne geçeceğim. İpi sen mi atıyorsun? Ha <gülüyor> ben atıyorum. Sen atmasan daha içim rahat eder ya. Bir ucu bağlı ama. O zaman ama sen rahat. şey yapmışım. Bir tamam. ucu bağlı. tipi bir şey mi var yukarıda. Çıkrık tipi var. Yani Hatta, tabii ki tarafta abla da yayın, yayık ayran yapıyor <gülüyor> derken yani böyle şey gibi bir yani manuel sistemim. manuel bahsetmiyorum yani e, dolan başlı Manu ipi dolan başlı bir şey mi var dijital düğmeye tamam. basıyorse tamam, diye çekiyor helikopterin panelinde yani. tamam o düğmeye basacak olan adam sen misin yani benim tamam şimdi o zaman ben çok heyecanlıyım siyah ceketim var üzerinde böyle uzun dizime <gülüyor> kadar uzanan ceket var ya benim. Uzun ceket. Sen ne yapıyorsun? Teşhircilik mi yapıyorsun? İtalya. Niye ne alakası var? Niye böyle? öyle cekette dolaşıyorsun? Senin mor... Abi tarz mor olsun. Bir, turuncu şeyim var. Sen Jerome Kapsanesi'nde bir tarzım olsun evet, diye ben onu olur. giymişim. Bir de Herkesin bir tarzı var diyor. Açık avlu sistemi oldun daha önce söylemiştim. Avluya çıktığı e, zaman su. üşüme yapıyorum. Tamam. Üşümeyeyim diye ben onu giymişim. Bir de her zamanki rutinden dışına çıkmak istemiyorum ben. şey yani, olmasın şüpheleri üstüne toplamamak Ondan sonra ben görüyorum. Sonra sen ne zaman ipi sarkıtıyorsun? Ben tam tepeye geldiğinde ipi sallarım abi. Duracak mısın 12 yani? 12'ye 10 geçer. Abi o zaman vururlar. Aa, i̇nsanlar uyanana kadar işte o 2-3 saniyelik hadiseden bahsediyoruz. İpi attım. Laf diye ne oldu sen tuttun. Ben fıt diye birden kaldırıyorum. Yani hem helikopter kalkıyor hem ipi çekiyorum o sırada. Bir kere bak o helikopter kalkmasın. Helikopter devam etsin yoluna. O zaman duvara çarparsın. Duvar, i̇şte o sırada çekeceksin sen. Oradaki senin okay. şey çok onu, önemli. Onu, bir de benim ayağımı takacağım yer var mı ipte? Onu, ben onu tutamayabilirim. Onu yaparım onu yaparım. Onu böyle abi. bir üçgen gibi bir yaparım. şey yapabilir misin? Hatta ben ucundan nasıl düşündüm biliyor musun? Altı tane şey bağlayacağım. Yani şey yapacağım. Yuvarlak ipi dolayacağım. Tamam. Onun şöyle bir, bir, bir buçuk metre üstüne de bir tahta bağlayacağım. İki elinle de orada ipi tutmadan tahtayı tut diye. Yani. Ya Ama işte o noktada sen... dikkat etmen gereken ben ipi birden atıyorum ya tahta kafana gelmesin. Yok ona dikkat ederim ben de. Benim orada korktuğum şey tahtayı iyi bağlayamazsan bu sefer o zaman bir konumda da ipi kurtuldum dolan, derken bu sefer tekrar aldığın içinde ceketim toz pis içinde yere inmeyeyim yani. Benim korkum da işte o ip atıldığında senden daha iri bir mahkum çekil la dediğinde Yok abi. seni itecek bir kenarı ben işte orada yedek ip olsun. Hani o da kurtulduğunu zannederken... ...iki metre kaldırırım ben onun ipini keserim seni... Taşırım gibi. Dolmuş gibi düşün. Herkes bir ipe sarılıyor ama sadece sen yükseliyorsun. Diğerlerinin ipi kesiliyor Abi gibi. Abi o kadar şey yapmana gerek yok. O kadar e, falana filana girme. Kardeşim beni kaçırıyorlar olacak. diye aşağıda ben o tartışma riskini Olmaz. anlaştırıyorum. Olmaz. Zaten bu dediğimiz göz kaş kapanıp açılıncaya kadar. Hangisini senin takdirinde bırakıyorum. O, o noktada göz kapanıp açılıncaya kadar olacak bir sürede olacak. Belki bir tane mahkum. Diğer gardiyanlar uyanmadı duruma. Ama diğer mahkum Allah Allah bu Oktay ne oluyor böyle helikopterlere hiç bakmazdı bu sefer helikopter sesiyle ayaklandı falan diye. Gözüne, senin de farkında değilsin. Arkamdan ben, yaklaştı. Bak, i̇p atıldı sana. Bir tepik tuttu ipi. Ben diyorum. Beyefendi diye. Oradan bağıracağım ama helikopter sesinden diyorum. Beyefendi size değil o ip yalnız falan diye. Sen onları hiç düşünme. Bak istiyorsan iki iple gelsen. Benim korkum ne biliyor musun? Benim ipimi keseceksin. Bir şey olacak falan tahta bağlıyor. Her seferinde renk. ben böyle i̇ki diken renk. üzerindeyim abi şu anda. yani onu iki renkli. O renkleri karıştıracaksın. Bir şey olacak. Tahta diyorsun. Tahta yaparım diyorsun. O tahta iyi bak. Ayağım basacağım yere bile ben güvenemiyorum şu anda. Tam ne kadar ayrıntı girerse o kadar zor bu iş. İyi o zaman düz ip atıyorum abi. Sen orada düz ip atma gardiyanlardan abi. Gardiyanlardan rica et. Bana biraz süre verin. Düz sen ip orada ip atma, sen bana kendi merdiven, halkanı yap. Hali hazırda böyle Kendi bir ip al. İp merdiven sarar. git. Yalnız o kadar Marketler... metre ip merdiven çok fazla olabilir. O şöyle zaman, yaparız. Şöyle yapalım. 1-2 metre. Al merdiveni. Ulama. İpe bağlarız. Aynen onu. öyle. Bence de olur. Sen ben... zaten sonuna kadar tırmanmayacaksın. Onu iyi bağlayalım. Tamam. O bir de senin ben ne kadar öyle götürmek zorundayım onu? Nereye kadar ben sana söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim gibi Yani <gülüyor> <Şimdi> ben seni <gülüyor> ben o... tutacağım. Onun o kısmı o kadar önemli ki. Abi işte ben sana anlatıyorum. Ha, helikopter indi. Seni aldım. Duvarları aşırttım. Seni Şimdi görüyorlar bak, seni. bir dakika, bak, helikopter bir dakika, gidiyor bak. altında sallanan düğme, adam düğme senin önünde ya. Aha. Bir yandan helikopterce diyeceksin ki, makiniste. Yani evet. pilota. Diyeceksin ki pilota. Devam et. Tamam. O tak tak diye basacak. Vuracağım. Gaza basacak. Tamam. tamam. Gaza basınca sen ne yapacaksın? Düğmeye basacaksın. Düğme Trrr tır tır tır tır, tır tır tır hem yeşili o hem kırmızıya. Oda kadar çeker en fazla. Hem yeşili hem kırmızıyı toplayacak. Tamam. Toplarken gideceğiz. Yani ben böyle. Helikopterin gerisinden geliyorum. gözünde topla, topla diye bağırayım mı adama? canlandır abi helikopter bak burada. Tabii salına salına geliyorum. Ben salınıyorum ben biraz siz biraz da hızlı gittiniz için. Hı hı. Böyle ben biraz geriden geliyorum. Şimdi anladım ceketi niye giyildiğini. Anladın mı? Esiyor. Esiyor abi soğuk. Bir de ben o gece gittin gazete <gülüyor> giymişim. Sarmışım her tarafıma. Gazete. Tamam. Böyle Bütün gazeteler saçılıyor ben şey yaparken. Uçarken. Ondan sonra ben duvarı atlatıyorum. Benim arkamdan ateş ediyorlar falan böyle. Falan, püf, püf, falan filan diye oralardan sıyrılıyoruz. Tamam tamam mı? Ondan sonra gidiyoruz abi. Ben ben çok rahatım şu an Ne kadar gidiyoruz işte o ben çünkü seni çekeceğim sen ayaklara kadar geleceğim. Sardırmaya devam Benim ediyor musun? En mantıklısı, ayaklara ne kadar, musun? kadar ne ya? İki sefer ayaklar dedin. Helikopterin sen. ayakları var ya ipi çekeceğim çekeceğim sana tak diye oraya çarpmıyorsun diye. Benim mantığıma göre bizim gidip bir noktada ayakları içeride abi ya yani çok ayrıntıya boğmayayım seni diyorum ama ayaklar içeride gecim ya. Ben kenar beri taraftan ben sen beni topluyorsun. Beri taraftan topluyorsun. Yani biniş tarafından topluyorsun. Ayaklar yani helikopter buysa ayaklar buradadır yani bak. Ayaklar velev gelmez mi? Helikopter. <gülüyor> dinleyicimiz daha şey yaparlar. Verev gelmez. İç tarafta. Yani birbirine yakın tarafta durur ayaklar. Bence seni alalım. Hiç seni çekmeyle uğraşmayalım. Yani bir duvarı aşırtacak kadar çekelim. Senin zaten montun var. İçinde de gaz da bak. Bir yere bırakacak mı sen beni? Yani bırakmayacağım. Ee? Şöyle bir geniş alana. ilk önce seni bırakacağım. Bak bırakmayacağım diyor. Bırakacağım diyor. Hayır Şimdi yani... böyle çekip gitme değil. İneceksin sen. ipten kurtulacaksın. 100 metre yanına. Ben ineceğim. Sen adam gibi Öyle tırmanma işte. Ben Orada çünkü bir olayın heyecanıyla, adreneliğiyle. Tut elimi tut. Çek falan. Ayağımdan çek böyle. Bir de hapishaneden kaçmış adım. Yaka böyle helikoptere bindirmeyelim mi? Sen efendi gibi bin. Gazeteleri falan dağıtın. Böyle ha? geniş bir alanda evet, ineyim indireyim, diyorsun sen. İndireyim. Binelim. Ablayı... Ablayı indirelim orada. Ablayı indireceğiz. Abla, Abla yaymışlar herhalde Aha. Onu, Değil mi? Ayran işi şey bitti mi? Ablaya da ne yaparız biliyor musunuz? İndiririz orada. Senin göğsünden çıkardığın gazeteyi de ele veririz. Oraya polis geldiğinde. Ben burada gazete yok ya beyefendiler. Mükemmel plan ya. <gülüyor> yani gerçekten şu anda bir ikna olmuş durum Bana diyor. da en mantıklı kısmı son kısmı geldi. Ben bir de şeye çok duygulanmışım. Yani ben benden bir isteğiniz var mı? Son olarak bana söylemek istediğiniz bir şey var mı diye gitmiştin. Sen geçen Cuma hı hı, ya evet. görüşmeden sonra. Görüşmeden. Sonra. Ben sana yayık ayranı demiştim orada. Onu düşünmüş. Ayran hazır zaten. Onu düşünmüş olmana ve yeni yayılmış ayranı bana ikram etmene. Ben çünkü helikoptere adımımı atıyorum. Sen hı. bir bardak ayran uzat. Hasrette bana. kalmışsın. Bardak da değil, testi. Testiyle, Testiyle, testinin evet. içinden ben böyle içiyorum. Ilansız Ama testi. ilan çünkü gökyüzünde olduğu ilan riski de yok. İlan riski de yok. <gülüyor> i̇lan free. Böyle, <gülüyor> gölü... <gülüyor> göğün rahatlığıyla içiyorum yani o yüzden e, herkese böyle anılar <gülüyor> bu denk gelir planda, inşallah bu planda bir kenara not etmemiz gereken şey en önemli şey şu mahkum gazetesini kendi getirecek çünkü orada ben ilk önce sana gazete bir tur geçeceğim gazete atacağım Tabii sen gazete içine şart. koyacaksın Ondan gazete, sonra şart. Şey gazete şart yarın sabah görüşürüz hoşçakalın mükemmel bir gün olacak